Dokuzuncu Fasl Allahü Teala mealen buyurur ki, Ya Muhammed! Başını secdeden kaldır. Söyle, dinlenir. Şefaat et, kabul olunur. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Ya Rabbi! Kulların arasından iyileri ve kötüleri ayır ki, zamanları gayet uzadı. Her biri, Günahlarıyla arasat meydanında rezil ve rüşvai oldular. der. Bir nida gelir. Evet yah Muhammed, sallallahu aleyhi ve sellem, denilir. Cenab-ı Hak cennete emreder ki her cins zinetiyle zinetlenir. Arasat meydanına getirilir. O derece güzel kokusu vardır ki 500 senelik yoldan duyulur. Bu halden kalpler ferahlanır ruhlar dirilir lakin kâfirler mürtetler ve müslümanlarla alay edenler Kur'an-ı Kerim'e hakaret edenler gençleri aldatarak imanlarını çalanlar ve amelleri habis kötü olanlar cennetin kokusunu duymazlar Cennet Arş-ı Ala'nın sağ tarafına konulur Bundan sonra Cenab-ı Hak cehennemi getirmeyi emreder. Cehenneme korku gelir, feryad eder. Kendisine gönderilen meleklere Allahü Teala bana azap ettirmek için bir mahluk yarattı da onunla bana azap mı edecek der. Onlar da Allahü Teala'nın izzeti ve celâli ve ceberuti hakkı için Rabbin seninle asilerden. İslam düşmanlarından intikam almak için bizi sana gönderdi. Sen ise bunun için halkolundun derler. Cehennemi dört tarafından çekerek götürürler. Yetmiş bin ip takıp çekerler ki her bir ipte yetmiş bin halka vardır. Dünyadaki demirlerin hepsi toplansa onun bir halkası kadar olamaz. Her halkada zebani denilen Azap meleklerinden yetmiş bin melek vardır ki, yalnız birine dünyadaki dağları koparmak emrolunsa parça parça ederdi. O vakit cehennemin bağırması ve gürültüsü ve ateş saçması ve şiddetli dumanı vardır ki, bütün gökyüzünü simsiyah eder. Mahşer yerine bin senelik yol kalınca, meleklerin ellerinden kurtulur gürültüsü ve gümbürtüsü ve sıcaklığı tahammül olunmayacak derecededir mahşerdekilerin hepsi bundan çok korkarlar bu nedir diye sorarlar haber verilir ki cehennem zebanilerin elinden kurtulmuş size yaklaşıyor da onun gürültüsüdür derler bunun üzerine herkesin dizinin bağ çözülüp çökü verirler hatta peygamberler ve resuller dahi kendilerini tutamaz.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 Dünyada işledikleri amellerin kitabına davet olunurlar buyurmuştur. Cehennemin böyle kurtulup kükremesi üzerine herkes boğulma derecesinde ve kederlerinden yüzleri üzerine kapanırlar. Bu da Allahü Teala'nın Furkan suresinin 12. ayetinde mealen Nar ehli mahşeri uzak mahalden gördüğü vakit nas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 sallallahu aleyhi ve sellem cehennemi çeker. Arşa'nın sol tarafında bir yere yerleştirir. Mahşerdekiler peygamber efendimizin bu merhametli muamelesini birbirine müjdelerler. Korkuları bir miktar azalır. Enbiya suresinde 107. ayeti kerimenin seni alemlere rahmet olarak gönderdik. meali i şerifi zahir olur. Bu zamanda nasıl olduğu bilinmeyen mizan kurulur. Mizanın iki kefesi yani gözü vardır. Birisi nurdan ve biri zulmetten yani karanlıktandır. Bundan sonra Allahü Teala zamandan, mekandan, cisimden münezzeh ve beri uzak olduğu halde kudretini ister buyurması üzerine insanlar ona tazim ederek. Secdeye varırlar fakat kâfirler, mürtetler secde edemezler. Zira onların belleri demir kesilip secde etmeleri mümkün olmaz. İşte bu da Nun suresi 42. ayet-i celiyle ilahiyesinin gözlerden perde kaldırılıp sıkıntıların arttığı zamanda secde etmeye çağrılırlar fakat secde edemezler. Meal-i Şerifidir. İmam-ı Buhari'nin rahmetullahi aleyh, dipnot 1, Muhammed Buhari 256, miladi 870'te Semerkant'ta vefat etti. Bunun tefsirinde, Peygamberimize sallallahu teala aleyhi ve sellem kadar senedini yani ravilerini zikrederek bildirdiği hadisi i şerifte buyuruldu ki, Allahutaala kıyamet gününde sakından keşfeder. Paçalar sıvanır. Yani çok çetin ve sıkıntılı bir hal olur. Secde ediniz denir. Bütün müminler secde ederler. Ben bu hadisi i şerifin tevilinden korktum. Meseldir diyerek söz söyleyenlerin sözünü dahi beğenmedim. Mizan yani terazi de melekûta mahsus olan bilinmeyen şeylerdendir. Dünya terazilerine benzemez. Zira iyilikler ve kötülükler madde ve cisim değildir. Ağraz, yani sıfattırlar. Arazları, özellikleri bildiğimiz terazilerle maddeyi tartar gibi veznetmek sahih olmaz. Ancak bilinmeyen teraziyle tartmak sahih olur. Mü'minler secdedeyken Allahutaala nida eder. Yakından ve uzaktan işitilir. İmam-ı Buhari'nin rivayet ettiği gibi Cenab-ı Hak Hadis-i Kudsi'de "Ben Azimüşşan, herkese mücazat eden deyanım. Bana hiçbir zalimin zulmü tecavüz etmez. Eğer tecavüz ederse ben zalim olurum." buyurur. Bundan sonra hayvanat arasında hükmeder Boynuzlu koyundan boynuzsuz koyunun hakkını alıverir. verir hayvanları ile kuşlar arasındaki hakları ödeştirir sonra da bunlara toprak olunuz der hemen hayvanlar toprak olu verirler kâfirler bu hali görünce her biri nebe suresi 40. ayetinin mealinde haber verildiği üzere ne olaydı, toprak olaydım derler. Sonra Allahü Teala tarafından nida olunup Levh-i Mahfuz nerededir buyurur. Bu ses akıllara hayret verecek surette işitilir. Allahü Teala ey Levh, Tevrat ve İncil ve Kur'an-ı şandan sende yazdığım şey nerededir der. Levh-i Mahfuz der ki: Ya Rabbi, alemin bunu Cebrail aleyhisselam'dan sual buyur. Bu vakt Cebrail aleyhisselam getirilir ki adeta kendisini titreme kalır. Hayretinden diz üstü çöker. Cenab-ı Hak buyurur ki: "Ya Cebrail! Bu lev der ki: Sen benim kelamımı ve vahyimi kullarıma nakleylemişsin. Doğru mudur?" Cebrail aleyhisselam: "Ya Rabbi, doğrudur." der. Allahü Teala: "Onu nasıl yaptın?" buyurur. Cebrail aleyhisselam: "Ya Rabbi, Tevrat'ı Musa aleyhisselama, İncil'i İsa aleyhisselama, Kur'anı ı Kerim'i Muhammed aleyhisselama inzâl ve her bir resule risaleti ve her bir suhuf sahibi peygambere de sahiplerine ulaştırdım der bir nida gelir ki ya nuh nuh aleyhisselam getirilir titrediği halde huzur ilahiye gelir ona hitaben ya nuh cebrail aleyhisselam der ki sen resullerdensin evet yarambi doğrudur der yine buyurur ki Kavminle ne iş gördün? Nuh aleyhisselam, Ya Rabbi, onları gece ve gündüz imana davet ettim. Benim davetim onlara bir faide vermedi. Benden kaçtılar. O zaman yine nida olarak, Ya Nuh kavmi denir. Onlar bir fırka olarak getirilir. Denilir ki, İş bu kardeşiniz, Nuh aleyhisselam der ki: Size benim risaletimi tebliğ etmiş. Onlar: Ey bizim Rabbimiz, yalan söylüyor. Bize bir şey tebliğ etmedi. derler. Risaleti inkar ederler. Allahü Teala: Ya Nuh, senin şahidin var mıdır? buyurur. Nuh aleyhisselam: Ya Rabbi, benim şahidim Muhammed aleyhisselam ile ümmetidir, der. Allahü Teala, Ya Muhammed aleyhisselam, bu Nuh aleyhisselam, risaleti tebliğ ettiğine seni şahit kılar, buyurur. Peygamberimiz aleyhisselam, Nuh aleyhisselamın risaleti tebliğ ettiğine şahit olup, Hud suresinin 25. ayeti kerimesini okur. Bu ayeti kerimede mealen, biz Nuh'u insanlara peygamber olarak gönderdik. Onları Allahü Teala'nın azabı ile korkuttu. Allahü Teala'dan başka şeylere ibadet etmeyiniz dedi. Buyurulmuştur. Cenab-ı Hak, Nuh aleyhisselamın kamine sizin üzerinize azap hak oldu. Zira azap kafirler üzerine layıktır. Buyurur. Böylece hepsi. Cehenneme atılır ne amelleri tartılır ne de hesab olunurlar Bundan sonra ad kavmi nerededir diye nida olunur Nuh aleyhisselam'ın kavmine yapıldığı gibi Hut aleyhisselam ile kavmi olan ad kavmi arasında muamele cereyan eder Peygamberimiz aleyhisselam ile ümmetinin hayırlıları şehadet ederler Peygamberimiz Şuara Suresi'nin 123. ayeti kerimesini okur. Bu kavm de cehenneme atılır. Bundan sonra Ya Salih veya Semud diye nida olunur. Salih Aleyhisselam ve kavmi gelirler. İnkarları üzerine Hazreti Peygamber'den şehadet talep olunur. Peygamberimiz Aleyhisselam Şuara Suresi'nin 141. ayeti kerimesini okur. Onlar da evvelkiler gibi cehenneme atılır. Kur'an-ı Azimuşşan'ın haber verdiği gibi ümmetler birbiri arkası sıra Allahu Teala'nın huzuruna gelirler. Furkan Suresi'nin 38. ve İbrahim Suresi'nin 8. ayeti kerimeleri bunu haber vermektedir. Bunda tembih vardır ki bunlar asi ve azgın kavimlerdir. Barih, Marih, Duha, Esra kavimleri ve bunlar gibi kâfirlerdir. Bunlardan sonra Nida, Eshab-ı Res ve Tûba ve İbrahim aleyhisselam'ın kavmine gelir. Bunların hiçbirinde mizan kurulmaz ve hesap sorulmaz. Bunlar o gün Rablerinden mahcupdurlar. Allahu Teala'nın kelamını Onlara bir tercüman söyler. Çünkü bir kimse nazar ve kelamı ilâhiye masar olursa, o kimse azab olunmaz. Bundan sonra Musa aleyhisselam'a nida olunur. Şiddetli rüzgarda yapraklar nasıl titrerse öyle titriyerek gelir. Cenab-ı Hak ona hitaben, ya Musa, Cebrail sana risaletini. Ve Tevratı kavmine tebliğ ettiğine şehadet ediyor, buyurur. Musa Aleyhisselam, evet yarabbi, der. Öyleyse mimberine çık, sana vahyolunan şeyleri oku, buyurulur. Musa Aleyhisselam mimbere çıkar, okur. Herkes kendi meyukiğinde süküt ederler. Tevratı daha yeni nazil olmuş gibi okur. Yahudi alimleri sanki bundan evvel Tevrat'ı hiç görmemişler, bilmemişler gibi olurlar. Sonra da Davud'a e Aleyhisselam nida olunur. Bu da sanki şiddetli rüzgarda yaprak titrer gibi son derece titriyerek gelir. Allahü Teala "Ya Davud, Cibril Aleyhisselam Zebur'u ümmetine tebliğ ettiğine şehadet ediyor." deyince Davud Aleyhisselam Evet ya Rabbi der. Cenab-ı Hak minberine çık ve sana vahyolunan şeyi tilavet eyle buyurur. Davud aleyhisselam minbere çıkar. Güzel sesle zebur-u şerifi okur. Hadis-i şerifte bildirildi ki Davud aleyhisselam cennet ehlinin münadisidir. Davud aleyhisselamın sesi çok güzel ve gür idi. Nida edince sesini tabut i Sekine'nin imamı işetir. Ve cemaatin içine girerek safları yararak Davud Aleyhisselam'ın yanına gelir. Ona sarılır. Der ki: Sana Zebur vaz verdi mi ki benim için yanlış niyet ettin? Hazreti Davud çok utanır, sıkılır, cevap veremez. Arasat ızdıraba gelir. İnsanlar Davud Aleyhisselam'dan gördüğü hallerden dolayı çok üzüntülü olurlar bundan sonra Davud aleyhisselama sarılıp huzur-i mevlaya çıkarır üzerlerine perde iner ta bütün imamı der ki yârâmbi davut aleyhisselamın hürmetine bana rahmet eyle ki bu beni harbe gönderdi hatta öldürüldüm nikah etmek istediğim hatunu kendine almak istedi halbuki o zaman bundan başka Doksan dokuz hatunu vardı. Allahü Teala Davud Aleyhisselam'a sorar. Ya Davud bunun sözü doğru mudur? buyurur. Davud Aleyhisselam utancından ve Allahü Teala'nın azabı korkusundan Mahfiret vaadini rica ederek başını aşağı eğer. Zira insan bir şeyden korkar ve mahcup olursa başını önüne eğer. Bir şey umar vereceği ederse başını yukarı kaldırır. Bu vakit Allahü Teala tabütün imamı olan zata buyurur ki: Ben buna mukabil sana köşk ve vildandan şu kadar bu kadar şey verdim. Razı mısın? O zat da razıyım ya Rabbi der. Bundan sonra Davud Aleyhisselama sen de ya Davut git seni de mağfiret ettim buyurur. Dipnot 1 Bu kısa, Mevahip tefsirinde Saat suresi 23. ayetinde daha geniş yazılıdır. Peygamberler en küçük bir günah işlemez ve günahı işlemek hatırlarına bile gelmez. Bu tefsirden okuyunca hakikat iyi anlaşılır. Bundan sonra Davut aleyhisselama minberine dön, zeburun devamını oku, buyurur. O da Allahü Teala'nın emrini yerine getirir. Bu zamanda beni İsrail'e iki kısım olmaları emr Bir kısmı müminler ile bir kısmı da kafirler ile beraber olur. Bundan sonra bir ses işitilir ki İsa aleyhisselam nerededir der. İsa aleyhisselam getirilir. Allahü Teala ona hitaben Maide suresinin 119. ayet-i kerimesinin meali şerifi olan Ya İsa sen insanlara Allah'tan başka beni ve annemi ilah edininiz dedin mi buyurur. İsa aleyhisselam Allahü Teala'ya hamd eder ve çok senalar eder. Sonra meali şerifi Ya Rabbi senin oksan sıfatlardan tenzih ve takdis ederim ki, hakkım olmayan şeyi benim için söylemek olmadı. Eğer ben onu söyledimse, hakikaten sen onu bilirsin. Ya Rabbi, sen benim nefsimde olanı bilirsin. Ben senin zatında olanı bilmem. Ya Rabbi, sen gayipleri bilensin. Olan, Maide suresinin, 116. ayeti kelimesiyle cevap verir. Bunun üzerine Cenab-ı Hak cemal sıfatını gösterir ve meal-i şerifi bu zaman sadıklara sıtkının menfaat vereceği zamandır. Olan Maide suresi 119. ayeti i buyurur ve Ya İsa sen doğru söyledin. Minberine gitti. Sana Cebrail'in tebliğ ettiği İncil'i tilavet eyle der. İsa aleyhisselam evet yahranbi der. Sonra tilavete başlar. Tilavetin tesirinden herkesin başı yukarı kalkar. Zira İsa aleyhisselam rivayet cihetinden insanların en ziyade hakimidir. Okumada o kadar tazelik ve nezaket gösterir ki Hristiyanlar, ruhbanlar kendilerini İncil'den hiçbir ayet bilmiyorlarmış zannederler. Bundan sonra Nasara da iki kısım olurlar. Bozuk olanları yani Hristiyanlar kâfirlerle bozulmamış olan müminleri müminlerle haşronlur. Bundan sonra bir nida işitilir ki Muhammed Aleyhisselam nerededir? Peygamberimiz Aleyhisselam gelir. Cenab-ı Hak buyurur ki, "Ya Muhammed, Cibril sana Kur'an'ı Kerim'i tebliğ ettim" diyor. O da, "Evet yaran bir" der. Cenab-ı Hak, "Ya Muhammed, minberine çık ve Kur'an'ı Kerim'i kıraat et" buyurur. Peygamberimiz, Sallallahu Aleyhi ve Sellem, Kur'an'ı Kerim'i tilavet edip, gayet güzel ve tatlı bir şekilde okur. Mü'minleri müjdeler. Onların yüzleri güler ve sevinirler. Kur'an-ı Kerim'e inanmayanların, bu mübarek kitaba, haşa, çöl kanunu diyenlerin ise, yüzleri gayet çirkin olur. Buraya kadar beyan olunan, peygamberlere olunacak suali, Araf suresindeki, Biz kendilerine peygamber gönderilen kavme, elbette sual ederiz. Peygamberlere de sual ederiz. Meâlindeki, beşinci ayeti i kerimesi haber vermektedir. Bazıları, Mahide Suresinin, yüz on ikinci, büyük peygamberleri cem eylediği vakit, kavminizden nasıl icabet ve kabul olundunuz? Meâlindeki, ayet i kerîme ile haber verilmiştir, dediler. O zaman peygamberler, Ya Rabbi, seni tesbih ederiz ki, bizim için hiç ilm yoktur. Sen gaybleri en iyi bilensin, derler. Evvelki ayet i Kerime'nin haber verdiğini söyleyen alimlerin sözü, daha doğrudur. İhya-ül-ulüm adındaki kitabımızda da bunu bildirdik. Zira peygamberlerin dereceleri vardır. İsa aleyhisselam ise onların büyüklerindendir. Zira o Ruhullah'tır. Kelimetullah'tır. Peygamberimiz aleyhisselam Kur'an-ı Kerim'i tilavet buyurduğu zaman ümmeti zanneder ki hiç işitmemişlerdir. Bu bahiste Hazreti Esmaiye dipnot 1 Ebu Said Esmai, 122'de Basra'da tevellüd 216 miladi 831'de Merv'de vefat etti. Asıl adı Abdülmelik'tir. Rahimehullahü Teala. Dediler ki: "Sen Kur'an-ı Kerim'i en ziyade ezberlemiş olansın. Sen de böyle mi olursun? Cevabında: "Evet." Hazreti Peygamberden işittiğim vakt, hiç işitmemiş gibi olurum, buyurdu. Kitapların kıraati tamam olduktan sonra, bir nida gelir ki, Ey mücrimler! Şimdi sizler ayrılınız, denir. Bu nida üzerine, mevkıf, yani arasat meydanı harekete gelir. O zaman, herkesi büyük korku alır, birbirlerine girift olurlar. Melekler cin ile ve cin insanlar ile karışır. Bundan sonra Nida gelir ki, ya Adem, evladından cehenneme layık olanı gönder. Adem aleyhisselam ise, yarabbi, ne kadar? diye sual eder. Cenab-ı Hak buyurur ki, binde dokuz yüz cehenneme ve biri cennete. Kâfirlerden ve ehli sünnetten rahmetullahi aleyhi ecmaîn ayrılmış mülhitlerden ve gâfillerden çıkara çıkara ancak Allahü Teâlâ'nın bir avuç buyurduğu kadar mümin geride kalırlar. Ebu Bekri Sıddîkîn radıyallahu anh Rabbimizin avuçlarından bir avuç kalır. Buyurduğunun manası budur. Bundan sonra İblis şeytanlarıyla birlikte getirilir. Bunların mizanının da seyyiatları hasenatlarının üzerine ağır gelmiştir. Her kime ki din ulaşmıştır, onun sevaplarıyla günahları muhakkak tartılacaktır. Şeytanlar günahları ağır gelip azap göreceklerini yakinen bildikleri vakit bize Adem zulmetti. Zebani denilen melekler Saçlarımızdan tutarak bizi cehenneme sürükledi, derler. Bunun üzerine Cenab-ı Hak tarafından bir nida gelir ki Mümin Suresinin 17. ayeti Kerimesinin bu zamanda zulm yoktur. Allahü Teala hesapta süratlidir, mealindedir. Herkes için büyük bir kitap çıkarılır ki şark ve garp arasını tutar onda mahlukların bütün amelleri yazılıdır. Küçük ve büyük hepsini bildirir. Allahü Teala hiçbir kimseye zulmetmez. Mahlukların her gün yaptıkları amelleri bu kitap ile Allahü Teala'ya arz olunur. Allahü Teala'nın emriyle Abese suresinin 16. ayeti kerimesinde bildirilen kiramun berere meleklerine yani kerim ve itaatkar meleklere o amelleri yazmayı emreder. Bu kitap işte odur. Câsiye suresinin 28. ayeti kerimesinin biz yaptığınız amellerin hepsini yazdırdık meal-i şerifi bunu haber vermektedir. Bundan sonra bir münadi herkesi ayrı ayrı çağırır. Herkes ayrı ayrı hesaba çekilir. Nur Suresi 24. ayetinde mealen yaptıklarının hepsine o gün dilleri ve elleri ve ayakları şehadet eder buyuruldu. Doğru haberde bize bildirildi ki bir kimse Allahü Teala'nın huzurunda durdurulur. Cenab-ı Hak ona ey fenakul sen mücrim ve asi oldun der. O kul ya Rabbi ben işlemedim der. Senin aleyhine deliller ve şahitler vardır. Denir. O kimsenin hafaza melekleri getirilir. O kimse, Onlar benim üzerime yalan söylediler. Der. Bu hal, Meâl-i şerifi, O gün herkes getirilir. Herkes, Kendi nefsiyle mücadele eder. Olan, Nahl suresinin, Yüz on dördüncü ayetinde bildirilmektedir. Sonra, ağzına mühür vurulur. Bu da Yasin-i Şerif'in 65. ayetinin kıyamet gününde ben Azîmüş Şan mücrimlerin ağızlarını mühürlerim. Ne ki kazanıp kesbettiler ise bize elleri söyler ve ayakları şehadet eder. Meali i Şerifi ile bildirilmiştir. Öyleyse asi'lerin ağzası şehadet edip cehenneme götürülmeleri emrolunur. Mücrimler, din düşmanları, haram işleyenler, namaza ehemmiyet vermeyenler azalarına levmetmeye, bağırmaya başlar. Azası da der ki: Bu şahadet bizim ihtiyarımızla değildir. Bizi Allahü Teala söyletti. Her şeyi söyleten odur. Bunlar Fussilet Suresi'nin 21. ayeti kelimesinde bildirilmektedir. Hesaptan sonra bütün insanlar, sırat köprüsüne gönderilecektir. Sırat köprüsünden geçemeyip düşen mücrimler, cehennem hazanesine yani azap meleklerine teslim olunurlar. Ağlamaya ve inlemeye başlarlar. Hele mü'minin ve muvahhidinin asileri cehenneme konulurken gayet dehşetli ağlarlar. Melekler bunları yakalayıp atarken, işte bu, vaad olunduğunuz kıyamet günüdür, derler. Bu hal, Enbiya suresinin 103. ayeti kerimesinde bildirilmektedir. Büyük feryat Cehennem ehlinin çok feryat edip ağladıkları, dört yerden birincisi, sur üfürüldüğü vakitte, ikincisi, cehennem meleklerden kurtulup, mahşer ehli üzerine sıçradığı vakitte, üçüncüsü, Âdem'i aleyhisselam, Allahü Teala'ya Teâlâ'ya şefaatçi göndermek için çıktıkları vakitte, dördüncüsü, cehennemdeki azap meleklerine teslim olundukları zamandır. Cehennemlik olanlar, mahallerine gidip, arasat meydanında yalnız, mü'minler, mü'slimler, hayır ve ihsan edenler, arifler, sıddıklar, Veliler, şehitler, salihler ve rasuller kalır. İmanlarında şüpheleri olanlar, münafıklar, zındıklar, bidat sahipleri, yani ehli sünnet itikadında olmayan müminler, zaten cehenneme gönderilmişlerdir. Allahü Teala, ey insanlar, Rabbiniz kimdir? buyurur. Onlar Allah'tır derler. Allahü Teala, siz onu bilir misiniz? buyurur. Evet, biliriz yaran bi derler. O zaman onlara arş-ı Allah'ın sol tarafından bir melek görünür. O melek o kadar azametlidir ki yedi deniz başparmağının ucuna konsa içini alıp hiçbir damlası gözükmez. O melek mahşerde bulunanlara Allahü Teala'nın emriyle imtihan cihetinden en erabüküm yani ben sizin Rabbinizim der. Ehl-i mahşer senden Allahü Teala'ya sığınırız derler. Arşın sağ tarafında bir melek görünür ki eğer ayağının ucu ile basmış olsa on dört deniz görünmez olurdu. Ehl-i mahşere en erabüküm der. Yani sizin Rabbinizim der. Ona dahi Senden Allahü Tala'ya sığınırız derler. Bundan sonra Allahü Tala onlara istedikleri şekilde gayet yumuşak ve hoş muamele buyurur. Mahşer ehlinin hepsi secde ederler. Cenab-ı Hak onlara öyle bir yere geldiniz ki sizin için yabancılık ve korku yoktur buyurur. Allahü Tala bütün müminleri sırat üzerinden geçirir. Müminler derecelerine göre cennete götürülür. İnsanlar güruh güruh geçerler. Önce Rasuller, sonra Nebîler, sonra Sıddikler, sonra Veliler, Arifler, sonra Hayır ve İhsan edenler, sonra Şehitler, sonra diğer müminler götürülür. Müslümanlardan günahlara affedilmeyenler yüzüstü düşmüş, bazıları da. Araf'ta mahpus kalırlar. İmanı zayıf olanlardan bazısı, sıratı yüz senede, bazısı da bin senede geçerler. Bununla beraber cehennemde yanmazlar. Bir kimse ki Rabbini görür, o kimse cehenneme sokulmaz. Müslim ve muhsin olanların makamlarını İstidraç namındaki kitabımızda anlattık. Onlar, yüzü gülenlerdir. Çoğu, sıratı şimşek gibi geçer. Çoğu da, açlık ve susuzlukla giderler ki, ciğerleri parça parça olmuş, soluklara adeta duman gibi çıkar. Bunlar, kaseleri gökteki yıldızlar adedince ve suyu Kevser ırmağından ve büyüklüğü Kudüs'ten Yemen'e kadar ve Aden'den Medine-i Münevvere'ye kadar olan Kevser havzından içerler. İşte bu, Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem, Benim minberim, havzım üzerindedir. Yani minberim, Kevser havzının iki kenarından biri üzerindedir, buyurmasıyla sabittir. Kevser havzından uzak olanlar, kabahatlerinin derecesine göre, sıratta hapsolunurlar. Nice abdest alanlar vardır ki, Abdesti güzel almaz ve tamam etmez. Ve nice namaz kılanlar vardır ki sorulmadığı halde namazını başkalarına anlatır. Hudû ve huşû ile kılmazlar. Eğer kendini karınca ısırmış olsa namazı bırakıp o karınca ile meşgul olurlar. Halbuki Allahü Teala'nın azamet ve celâletini arif olanların ellerini ve ayaklarını kesmiş olsalar hiç direnmezler, zira onların ibadetleri Allahü Teala içindir. Allahü Tealanın huzurunda duran kimse, Onun Celle Celalühü, heybet ve azametini bildiği, tefekkür ettiği kadar huşu eder, korkar. Öyle olur ki, padişahlardan birinin huzurunda kişiyi akrep sokar, o da sabreder, padişaha hürmet için hiç hareket etmez. İşte bu adamların mahlukla beraber olduğu vakitteki halidir. Mahluk ise o derece menfaat ve zararını ayıramaz. O aziz ve celil olan Allahü Teala'nın huzurunda duranın halin nasıl olur ki heybet ve saltanat ve azamet ve ceberut ve kahrü galebeyi ilahiyeyi bilen bir kimsenin Allahü Teala'nın huzurunda durması Elbette ziyade huzuru ve huşuğu icab ettirir. İbadetleri yaptığı halde zulmeden ve tövbe ettiyse de mazlumu bulamayan, bununla dünyada helalleşmeyen bir kimse hakkında hikaye olundu ki, allah Teala'nın huzuruna götürülür. Dünyada helalleşemediği kul hakları varsa meydana çıkarılır. Mazlum onun boynuna sarılır. Allahü Teala mazluma, ey mazlum, yukarıya bak, buyurur. O mazlum baktığı vakit görür ki bir köşk var, gayet büyüktür. Zineti ve büyüklüğü akıllara hayret verir. O mazlum, yarabbi bu nedir? der. Allahü Teala, bu satılıktır. Benden satın alır mısın? buyurur. O mazlum ise, yarabbi bunun kıymetini ödeyecek benim bir şeyim yoktur der. Allahü Teala buyurur ki kardeşini zulmden affedip halas edersen köşk senindir. Okulda yarın bir emri ilahin sebebiyle ondaki hakkımdan vazgeçtim der. Allahü Teala tövbe eden zalimlere böyle muamele eder. Nitekim İsra suresinin 25. ayetinde mealen Ben Azimüşşan tövbe eden kimseleri mağfiret ederim buyurur. Tövbe eden zulmden, günahtan ayrılıp da ebediyen bir daha o günahı işlemeyendir. Davut Aleyhisselam Evvap ile tesmiye olunur. Halbuki Davut Aleyhisselam hiç günah işlemedi. Ondan hilafi evla sadır oldu. Resullerden Hazreti Davud'un gayrileri de böyledir. Ey gönül yaktı vücudum o gizli narın senin fışkırıp çıktı semaya ahilezarın senin çok garip bir divanesin niçin hiç uslanmazsın herkesin rüşvası oldun yok mudur ağrın senin ebedi aşk tuzağına düştüğün günden beri meyve mi verecek acâb soldu baharın senin